Yolculuğa çıktığınız zaman kafirlerin size saldıracağından korkarsanız namazlarınızı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Eğer bir korku ve tehditle söz konusu ise o zaman namazınızı yürürken veya binek üzerindeyken kılarsınız. Kendinizi Emniyette hissettiğiniz zaman da bilmediklerinizi size öğrettiği şekilde Allah'ı anıp zikredin. Bakara 239 Ayetin zahiri yolculukta namazın kısaltılmasını, korku şartına bağlamış ise de uygulama güven halinde içerir. Nitekim Ashab-ı İkram'dan Yağla bin Umeyye şöyle demiştir. Bir gün Ömer İbni Hattab'a dedim ki, Bugün insanlar güven içinde oldukları halde namazı kısaltıyorlar. Hayret! Halbuki Yüce Allah korkarsanız buyurmuştu. Bunun üzerine Ömer İbni Haddam şunu söyledi. Doğrusu senin hayret ettiğin şeye ben de hayret etmiş ve bunu Resulullah'a sormuştum. Bana şöyle buyurdu. Bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Onun sadakasını kabul edin. Müslüm Ebu Davud Tirmizi Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer peygamber ve vesselam ile Mekke'den Medine'ye bir yolculuk yaptıklarını tamamen güven içinde oldukları halde Resul-i Ekrem'in dört rekatı farz namazları ikişer rekat kıldığını söylemişlerdir. Tirmizi Ahmet bin Hanbel. Enes İbni Malik de Resul-i Ekrem ile Medine'den Mekke'ye bir yolculuk yaptıklarını, Mekke'de on gün kaldıklarını, Medine'ye dönünceye kadar, Peygamber Efendimizin dört rekatlı farz namazları ikişer rekat kıldığını bildirmiştir. Buhari, Müslüm. Korku namazı, Salatul haf ile sefer halinde kılınan namazın farklı olduğunu unutmamak lazım. Savaş zamanında sen arkadaşlarının arkasında bulunur da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı silahlarını yanlarına alarak, Seninle beraber namaz kılsın. Bunlar namazlarını kılınca arkanızda bulunup sizi düşmandan korusunlar. Bu defa namaz kılmayanlar gelip seninle beraber namaz kılanları namazlarını kılsınlar. Silahlarını da yanlarına alarak tedbirli olsunlar. Çünkü kafirler silahlarınızdan veya eşyanızdan gafil bulunmanızı isterler ki ani bir baskın yapsınlar. Ancak Yağmur, çamurdan veya hasta olmanızdan dolayı size bir sıkıntı verecekse silahlarınızı yanınıza almamanızda herhangi bir bayis yoktur. Yine de tedbiri elden bırakmayın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Ebu Hureyye raduallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Medine yolu üzerindeki Dacınan ile Usfan arasında konaklayınca müşrikler şöyle dediler. Onların adına ikinde dedikleri bir namazları var ki onu babalarından ve çocuklarından daha çok severler. Hazırlarınızı yapın ve onların üzerine hücum edin. İşte onun üzerine bu ayet nazil oldu. Tirmizi Ahmet bin Hanber. Korku halinde kıldığınız namazlarınızı bitirince ayaktayken, otururken ve Yatarken Allah'ı zikredin. Güvene kavuşunca da namazlarınızı normal zamandaki şartlarına uyarak kılınız. Çünkü namaz müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Ahzab 41 Gündüzün iki ucunda gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Hud 114 Düşman birliklerini takip etmekte gevşek davranmayın. Çünkü siz acı çekiyorsanız onlar da sizin gibi acı çekiyorlar. Ama siz Allah'tan onların ummadığı şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilen her şeyi yerli yerinde yapandır. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer mümin iseniz en üstün sizsiniz. Müslümanlar sizler yara aldıysanız düşmanınız da benzeri bir yara almıştır. Ali İmran 139-140. Üstün durumda iken gevşeyip de barışa talip olmayın. Allah sizinle beraberdir ve emeklerinizin karşılığını eksitmeyecektir. Muhammed 35. Müslümanlar, sizler yara aldıysanız düşmanınız da benzeri bir yara almıştır. Biz bu savaş günlerini bazen galibiyet, bazen de mağlubiyet Şeklinde insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, inananlarla inanmayanları ortaya koymak ve içinizden şehitler çıkarmak için böyle yapar. Yoksa Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah bütün bunları müminleri günahlarından temizlemek, kafirleri de mahvetmek için böyle yapar. Yoksa siz, ananızdan cihat edenleri ve davası uğrunda sabredip direnenleri Allah ortaya çıkarmadan Cennete gireceğini mi zannettiniz? Ali İmran 140-142 Şüphesiz gerçeği ortaya koyan bu kitabı sana insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmetmen için indirdik. Sakın hainleri savunma. Resul Efendimiz kendisine dava getirildiği zaman nasıl davranılması gerektiği hakkında şöyle buyurmuştur. Davanızı bana getiriyorsunuz. Ben ancak bir beşerim. Kimin haklı olduğu konusunda bana bir vahiy gelmiş değildir. Vahiy gelmeyen konularda ben ancak rehimle hükmediyorum. Olur ki biriniz diğerine nispetle, delilini daha tesirle anlatır, daha iyi ortaya koyar. Ben de onu haklı zannederek lehine hükmederim. Her kime Kardeşine ait bir hakkı hükmeder verirsem sakın onu almasın. Ben ona bir ateş parçası vermiş olurum. Buhari, Müslüm. Bu ayetin Nisa 105 iniş sebebi hakkındaki rivayetlerden en kabul göreni şudur. Ensar arasında Zafer oğullarından Tumume bin Ubeyrık adında birisi, komşusu Katata bin Numan'dan bir gece Un dağarcığının içine koyduğu bir zırhı çalmış ve onu Zeyd İbni Sem'in adında bir Yahudinin yanına bırakmış. Tume'nin evi aranmış fakat zırh bulunamamış. Tume zırhı çalmadığına yemin edince onu bırakmışlar. Tume'nin zırhı içine koyduğu un daracı delik olduğundan onun izini takip ederek Yahudinin evine varıp zırhı bulmuşlar. Yahudi bunu kendisine Tume'nin getirip bıraktığını söylemiş ve buna Yahudilerden şahitlik edenler de olmuş. Zafer oğulları Rasullaha giderek hırsızın Yahudi olduğuna şahitlik etmiş ve Tume'yi savunmuşlar. Peygamber Efendimiz de görünüşte Müslüman olan Tume'nin yeminine ve yandaşlığının şahitliğine göre karar verecek olmuş. İşte bunun üzerine bu ayet nazil olmuş ve hain olan ile hıyanetten uzak olanı billererek Resulullah'a irşad edip hatadan korumuştur. Tirmizi Allah'tan günahların affını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Yine o takva sahipleri çirkin bir iş yaptıkları veya günah işleyerek kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp ondan günahlarının affını isterler. Zaten günahları Allah'tan başı kim affedebilir ki? Onlar işledikleri günahlarda bile bile ısrar etmezler. Hali İmran 135 Ey kavmim Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve ona tövbe edin de size gökten bol yağmur yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Günah işlemekte ısrar ederek davetimden yüz çevirmeyin. Hud 52 Sabret. Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanma dile ve akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Mümin 55 Sakın günah işleyerek kendilerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz Allah hainlikte ve günahta aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın verdiği imkan ve yetenekleri ona isyanda kullanarak kendini cezaya müsaak hale getirmiş olanları yahut mensup olduğu İslam toplumuna hiyanet etmiş olanları demek istemektedir. Onlar insanlardan utanıp yaptıklarını gizler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmadığı sözleri gizlice planlarken Allah onların Yeni başındaydı ve onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmış bulunuyordu. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Nisa 126 Müslümanlar, sizler şımarıp çalım satmak, gösteriş yapmak ve insanlara Allah'ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaran çıkanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmaktadır. Enfal 47 Şu ayıp de Ey kavmim dedi. Size göre benim yakınlarım Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki onun buyruklarına kulak asmıyorsunuz? Şunu iyi bilin ki benim Rabbim sizin bütün yaptıklarınızı kuşatmıştır. Hud 92 Haberiniz olsun ki onlar Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. Ama şunu da iyi bilsin ki bilin ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Fusület 54 Nerede olursanız olun o sizinledir. Allah sizin yaptıklarınızı da görür. Hadit 4 Görmedin mi ki göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Ne zaman üç kişi arasında fısıldaşacak olsa, dördüncüsü mutlaka odur. Dört kişi ise beşincisi odur. Sayıları bundan az olsun, çok olsun. Nerede olsalar Allah onlarla beraberdir. Mücadele 7 Allah ise onları arkalarından kuşatmıştır. Buğruç Bu 20 Siz onları dünya hayatında savundunuz diyelim. Peki kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacak? Ya da onları savunmayı kim üstlenecek? Başkalarına zarar verecek bir iş yapan veya kendine zulmeden kimse Allah'tan af dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici bulur. Yine o takva sahipleri,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 her şeyi yerli yerinde yapandır. Nisa 17 Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günah işlemiş bir Müslüman, abdest alır, iki rekat namaz kılar, ardından da Allah'tan bu günahının affını isterse, Allah onu affeder. Ahmet bin Hanbel. Günah işleyen, onu sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilen, her şeyi Yerli yerinde yapandır. Hiçbir günahkar, Başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır bir günahkar, Yükünü taşımak için yardım istese, Kendi arabası da olsa, Akrabası da olsa, Hiç kimse o yükten, Birazını olsun üstüne almaz. Sen ancak, Görmedikleri halde, Rablerinden korkan ve, Namazı, Dost doğru kılan kimselere uyarabilirsin. Aranan kendisi için arınmış olur. Varış ancak Allah'adır. Fatır 18 İstemesen de, istemeden veya isteyerek bir günah işleyen, sonra onu suçsuz birinin üzerine atan kimse, iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, o insanlardan bir kısmı vereceğin hükümde seni şaşırtmaya yeltenecekti. Onlar ancak kendilerini şaşırttılar. Sana da bir zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitabı indirdi. Hikmeti verdi ve bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Hikmetin anlamları için Bakara suresi, 129 ve 269. ayetlerin açıklanmasına bakınız. Daha önceki peygamberlere vahy ettiğimiz gibi sana da emrimizden bir ruh vahy ettik. Yoksa daha önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Biz Kur'an'ı bir nur yaptık ki onunla kullarımızdan dilediklerimize yol gösteriyorsunuz. Yol gösteriyoruz. Sen de hiç şüphesiz dost doğru bir yola rehberlik ediyoruz. Şura 52 Sen aslında bu kitabın sana vah edileceğini ummuyordun. Ama Rabbinden bir rahmet eseri olarak sana indirildi. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Kasas 86 Gerçekten de senin üzerinde onun pek büyük lütfu vardır. İsra 87 Allah Teala Resulüne, müminlere ihsan edeceği lütufuna onlara haber vermesini şöyle emretmektedir. Müminlere de Allah'tan pek büyük bir lütuf ve ikrama erişeceklerini müjdele. Hazza 47 Onların fısıldaşmalarının çoğunda bir hayır yoktur. Ancak bununla sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı emreden yahut insanların arasını Düzeltmeyi düşünen kimselerin fısıldaşmaları böyle değildir. Bunu Allah rızası için yapana büyük bir mükafat vereceğiz. Görmedin mi ki göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Ne zaman üç kişi arasında fısıldaşacak olsa dördüncüsü mutlaka odur. Dört kişilerse beşincisi odur. Sayıları bundan az olsun çok olsun. Nerede olsalar Allah onlarla beraberdir. Sonra da Allah onlara yaptıklarını kıyamet gününde haber verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men olunan o kimseleri görmedin mi? Yine kendilerini yasaklanan şeye dönüyorlar ve günah işlemek, düşmanlık etmek ve peygambere karşı gelmek için fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de seni Allah'ın selamladığı bir şekilde selamlıyorlar. Sana geldiklerinde de seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Üstelik birbirlerine söylediğimiz şey yüzünden Allah bizi yalandırsa ya diyorlar. Onları ancak cehennem paklar. Oraya gireceklerdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. Ey iman edenler! Gizlice konuştuğunuzda günah işlemek, düşmanlık etmek ve peygambere karşı gelmek için fısıldaşmayın. Hayır! Hayır ve takva hakkında konuşup görüşün ve huzurunuzda toplanacağınız Allah'tan korkun ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. O tür gizli konuşmalar şeytandandır. O iman edenleri bununla üzmek ister ama Allah'ın izni olmadan şeytan onlara hiçbir zarar veremez. Onun için müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Mücadele 7-10 Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha faziletli bir şeyi haber vereyim mi? diye sordu. Onlar evet ya Resulullah deyince şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise yapılan iyilikleri kökünden kazıyıp yok eder. Ebu Davud Ahmet bin Hanbel Peygamber aleyhissalatü vesselam dargınları varıştırma konusunda da şöyle buyurmuştur İnsanların arasını düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun sözler taşıyan veya hayırlı konuşan yalancı sayılmaz Buhari, Müslim resul Ekrem Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur İnsanoğlunun bütün sözleri aleyhinedir lehine değildir. Ancak dinen ve aklen iyi olanı emretmesi veya dinin ve aklın kabul etmediği şeylerden sakındırması yahut Allah'ı zikretmesi lehinedir. Tirmizi i̇bn Mace Doğru yol kendisine besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkan ve müminlerin yolundan başka bir yol tutan kimseyi bu kötü tercihiyle baş başa bırakır ve onu cehenneme sokarız. Cehennem ise varılacak ne kötü bir yerdir. Hani Musa kavmine ev kavmim demişti. Benim size Allah tarafından gönderilmiş peygamber olduğumu bile bile niçin bana eziyet ediyorsunuz? Onlar haktan sapınca Allah da onların kalplerini haktan ayırdı. Çünkü Allah yoldan çıkmış bir topluluğu Doğru yolu göstermez Saf 5 Bu sözü yalanlayanı bana bırak Onları ummadıkları yönden Yavaş yavaş helaka yaklaştıracağız Kalem 44 Sübhanallah Şüphesiz Allah Kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz Ama Dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Allah'a şirk koşan ise derin bir sapıklığa düşmüş olur. Şirk, kendisinden başka bir takım varlıklara ilahi bir güç atfetmesini içermektedir. Allah, kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Ama dilediği kimsenin şirk dışındaki günahını affeder. Çünkü Allah'a Şirk koşan büyük günahı işleyerek Allah'a iftira etmiş olur. Nisa 48. Onlar Allah'ı bırakıp da ancak bir takım dişi putlara taparlar. Aslında onlar bunu yapmakla azgın şeytandan başkasına tapmazlar. cahile dönemi Arapları putlarına lat, uzla ve menat gibi. Dişi isimleri veriyorlardı. Müşriklerden bir kısmı da meleklere tapıyor ve onların Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlardı. allah Teala onlara şöyle hitap etti. Şimdi gördünüz mü? Lat ile Uzzayı ve bir üçüncüleri olan Menatı. Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu pek insafsız bir bölüştürme. Bütün bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden ibarettir. Yoksa Allah onların ilahlığı hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak bir zan ve tahmine ve canlılarının istediği şeye uyuyorlar. Oysa onlara Rablerinden hidayet rehberi de gelmiştir. Necim 19-23 Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şahitliği yazılacak ve kendilerinden hesabı sorulacaktır. Zuhruf 19. Bir de Allah'ın Allah ile cinler arasında nesep bağı nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de biliyor ki bu tür iftirada bulunanlar toplanıp hesap ve ceza için mutlaka Allah'ın huzuruna sevk edileceklerdir. Saffat 158. Mekke müşrikleri taptıkları putları birer dişi varlık olarak tasavvur eder ve onlara dişi isimleri takarlardı. Halbuki onlar kadına değer veren kimseler değillerdi. Gerçek hayatta kadını aşağılayan bir toplum kendi elleriyle yaptıkları birer cansız sembolden ibaret olan ilahlarına dişi isimleri verip de onlara tapınmaları kendileri açısından ne kadar aşağılayıcı bir durumdur. Diğer yandan günümüz Batı medeniyeti de hayatın hedefine nefsani arzuları yerleştirmiş, onun ortasında cinselliği koymuştur. Böylelikle her dönem için tapılacak yeni kadın tipleri icat eden Batı medeniyeti bir yandan da onu sufli duyguların bir aracı haline getirmek suretiyle aşağılamakta ve Mekke müşriklerinin akıbetini paylaşmaktadır. Halbuki yüce Allah Adem oğullarına azgın şeytana tapmamalarını istemiştir. Ben size öğüt vermedim mi ey Adem oğulları? Şeytana kul olmayın. O sizin şüphesiz apaçık düşmanınızdır. Yasin 60. Allah o şeytana lanet etmişti. O da bunun üzerine şöyle demişti: Senin kullarından bir kısmını tarafıma çekeceğim. Onları kendime taptıracağım. İblis şöyle dedi: "Rabbim, madem ki beni suç işlemeye yönelttin, öyleyse ben de yeryüzünde günahları onlara çok cazip göstereceğim ve kesinlikle hepsini baştan çıkaracağım. Ancak sana ihlasla bağlanan kullarını baştan çıkarmam mümkün değildir." Hicr 39:40. İblis dedi ki: "İzzetin hakkı için onların hepsini azdıracağım." Yalnız sana iştenlikle bağlanan kullarını baştan çıkarmam mümkün değildir. Saat 82-83 Gerçekten de iblisin onlar hakkındaki zan ve tahmini doğru çıktı. Çünkü bazı müminler hariç çoğu ona uyup gittiler. Aslında iblisin onlar üzerinde hiçbir tesir yoktu. Ama hayrete iman edenlerle ondan şüphe edenleri işte biz böylece ayırt edeceğiz. Rabbin ise... Her şeyi gözetip koruyucudur. Sebe 20-21 Onları hak yoldan saptıracağım. Boş ümitlerle oyalayacağım. Ben onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını yaracaklar. Ben onlara emredeceğim Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler. Demişti. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse o apaçık bir ziyanah uğramış olur. Şeytan onlara vaatlerde bulunur ve onları boş ümitlerle oyalar. Zaten şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Bütün vaat inançlardan uzak şekilde yüzünü ve özünü hak dine çevir. O fıtrat dinine ki insanları Allah onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yarattığını değiştirme imkanı yoktur. İşte dost doğru budur. Lakin insanların çoğu bilmiyor. Rum 30. Resulükeram efendimiz şöyle buyurdu. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ama ona ama Ana babası onu ya hüyleleştirir, ya veya mecusi yapar. Nitekim hayvan da bütün organları tam olarak doğar. Onda bir eksiklik görür müsün? Buhari, Müslüm. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir diğer hadisinde de şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki, ben kullarımı bütün bazıl inançlardan uzak, tevhid dinine meyilli olarak yarattım. Ama... Şeytanlar gelip onları dinlerinden uzaklaştırdı. Benim kendilerine helal kıldığım şeyleri onlara haram etti. Müslim Ahmet bin Hanbel. Bir hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü! Yakalandığı bir hastalık sebebiyle Kızımın saçları döküldü. Ben onu evlendirmiştim de Ona takma saç pörük yaptırayım mı? Diye sordu. Bunun üzerine Allah'ın elçisi takma saç takana da taktırana da Allah lanet etmiştir buyurdu. Buhari, Müslüm. Gösterilen yerlerdeki diğer rivayetlere göre Peygamber aleyhissalatü vesselam ayrıca Allah takma saç peruk takana ve taktıran lanet etsin buyurmuş. Saçlarına saç ek ekleten ve ekleyen, dövme yapan ve yaptıran kadına da lanet etmiştir. Ahirette hesap görme işi bitince Şeytan şöyle diyecek Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu Ben de size bir vaatte bulundum ama Sözümde durmadım Aslında benim size Sizi zorlayacak bir gücüm yoktu Ancak ben sizi davet ettim Siz de hemen uydunuz Öyleyse beni kınamayın Kendinizi kınayın Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni kurtarabilirsiniz. Beni ilah yerine koymanızı daha önce de kabul etmemiştim. Elbette zalimlere acı bir azap vardır. İbrahim 22 Şeytanın insan üzerinde zorlayıcı bir etkisi olmayacağına dair ayetler burada zikredilmiştir. Doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan, Kışkırtmış ve uzun emellerle oyalamıştır. Muhammed 25